Onların kanını dökmezlerdi. Ama onlar şeytanlara ve nefislerine uydular. Ve gittiler o insanlarla uğraştılar. Beni İsrail aynı şey yapmadı mı? Ha, dolayısıyla bugün birileri işte bu meselenin hala ardında Müslümanları bu noktada iki sınıfta tutmaya çalışıyor. İki cephe haline getirmeye çalışıyor. Buna hiç gerek yok. Ona hiç gerek yok. Yani onları o şekilde sevmek onlara peygamberlik vermek ve onları peygamberlerden üstün kırmak hakkını onlara vermiyor. Bize de vermiyor. İşte demek ki İbrahim Aleyhisselam'a ve onun evladına verilen nimet. Allah Azze ve Celle'ye dua etmişti, ne demişti, Rabbim benim zürriyetimden Hı? nebiler çıkar. Allah da Resulüne dedi ki, hayır dedi, benim ahdime zalimlere asla erişmez. zalimler asla benim. Yakub aleyhisselam çocuklarına nasıl dua etmiş? Ey oğullarım sakın a sakın Allah'a şirk koşmayın. Babalarınızın işte sayıyor dini üzere olun. Tavsiyesi oğullarına bu oluyor. Şimdi bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de tüm peygamberlerin mücadele yöntemleri bir dünle benziyor. Peygamberlerin tanımlanması hep aynı. Hepsi aynı ihlas, aynı takva ve aynı iman üzereler. Ve buradan siz anlıyorsunuz ki gerçekten Allah'ın kitabı Kur'an içine asla tahrif girmeyen ve hiçbir peygamberden yana tavır koymayan, biri birinden üstün, faziletli, diğeri aşağı, diğeri aşağı tutmayan bir kitap hepsini eşit tutuyor Allah'ın kitabı. Hepsini kendisi kendilerine nimet verilmiş olan insanlar olarak görüyor. Ve onlar hepsi birbirinden geliyor dikkat edin. Nebiler hep birbirinden geliyor. Allahu Teala seçiyor nebileri, ne yapıyor? Bu şekilde görevlendiriyor kullarını irşat etmek için, onları hidayete erdirmek için. <Gülüyor> Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında ciddi bazı örnekler vardır. Bunların bir tanesi Nemrut olan mücadelesidir bir tanesi Lut Aleyhisselam'la beraber ahlaksız ve fesat yayan bir topluma karşı olan mücadelesi ve bu da Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar için kıyamete kadar örnek alınması gereken bir şey olarak, bir ders olarak anlatılır. Bunların en çarpıcısı Mümtehine suresi ayet Dördedir, 60 numaralı sure. Şimdi, eğer Peygamberler, sallallahu aleyhim, Allah'ın risaletini yerine getirmeselerdi, Allah onlara nimetini tamamlamazdı. Biz müminler de. Eğer Allah'ın bize göndermiş olduğu emanetlere sahip çıkmazsak Allah da bize vaat ettiği nimeti tamamaz. Ne iman etme ve dini onun için halis kılma şartını yerine getirmediğimiz zaman bize böyle böyle böyle yaparsanız, ben de size bunun nimetlerini veririm diye şart koştuğu o vaadini Allahu Teala geri çeker. Çünkü yapanlara vaat diyor yapmayanlara vaat etmiyor. <gülüyor> Sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örneklik güzel bir bağlanma vardır. Usve kelimesi bir kimseyi ne yapıyorsa yaptığı gibi takip etmektir. Şimdi Kur'an usve diyor. Siz de diyorsunuz ki Resulullah ne yaparsa biz de onu yapmalıyız. Adam diyor ki biz irademiz iyice elinden alınmış kimseler miyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tapınmamız mı istedi ki? ibadet etmemizi mi istedi ki? Hayır. Kur'an diyor: "Usve." Bütün davranışlarını ona göre ayarlayacaksın. Öyle değil mi? Bu zat-ı muhteremler televizyonlar TRT diye saat belirledikleri zaman hemen saatlerini ona göre ayarlayiveriyorlar. Otobüsü saati geldiği zaman aşağıda durmuyorlar. Hemen biniyorlar. Yeşil yandığı zaman beklemiyorlar Hemen geçiyorlar O kadar dakikler ki Ama peygambere geldiği zaman Yok biraz düşünmemiz lazım Hesaplamamız kitaplamamız lazım Öyle şey yok Ondan gelmiş mi gelmemiş mi Kur'an'a bir götürürüz Kur'an'a uyarsa biz bakarız Onun çaresini düşünürüz Peygambere Kur'an ve diyor Her şeyini ona göre ayarlayacaksın Pusula oraya göre ayarlayacak ibadet, taat ona göre. Ne kadar yaparsan fazilet ama yapmayan ve yapmamakta kastı olan insanların niyetlerini Allah biliyor. Onlar nübüvveti küçümsedikleri için. Niye? Çünkü filozofların önünde, rahlesinde eğitim görenler peygamberlerden nefret ederler de onun için çünkü filozofluk da bir nevi peygamberliktir. İnsanların meseleleriyle, insanların dertleriyle dertlenmek, geleceğe yönelik projeler ortaya koymak. İşte nebiler de öyle düşünüyordu canım. Hazreti Muhammed de öyle düşünüyormuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de düşünmüş, taşınmış, düşünmüş, taşınmış. Neyi nasıl yapacaklarını, yapacağını çok önceden planlıyormuş. Allah. Neyi nasıl yapacağını önceden planlıyormuş. O planları da çok belli oluyor. Zaten Bedir'de görüyorsunuz Peygamber ne kadar planlamış oldu belli oluyor. Kervana gidiyorlar Allah ki hayır diyor. Hı, Ebu Cehil'in ordusuna. Onu karşılayacaksınız diyor. Ne oldu? Hani siz peygamber her şeyi planlıyor, inceliyor, inceden inceye. Sanki bana devlet planlamanın memuru peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa. Sanki bir ordu komutanı yani bu imkanı da sanki bir general, kurmay. Elbette düşünüyordu o. Robot değildi ama <gülüyor> onun her şeyi de önceden dünyalık her şeyi de önceden planlayıp kurduğunu söylemek çok aptal bir şey. Zamanı geliyordu. Nasıl düşüneceğini? Allah ona ilham ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. O şekilde hareket ediyordu. Elbette birçok şey önceden düşünüyordu, düşünmüyordu değil. Fakat yani o iyice tıpkı böyle teknik bir adam seviyesini düşürmek de çok ayıp bir şey. Peygamberin şanına yakışmayacak olan bir tanımlama olur. O ve onunla beraber olanlar kavimlerine dediler ki, ne demişler? Biz, sizden ve sizin Allah'ı bırakıp Allah'tan gayrı kendisine ibadet ettiğiniz şeylerden beriyiz, beraat beraatlerini ilan ediyorlar. Biz sizi inkar ediyoruz. Sizi hiç tanımıyoruz ve artık bundan sonra da bizimle sizin aranızda bir düşmanlık ebedi bir düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Artık bundan sonra bizimle sizin aranızda Allah'a yalnız Allah'a iman edinceye kadar yani sizler iman edinceye kadar düşmanlık ve buğz olacaktır. Adam diyor ki, benim paşama laf eden diye palikargaya bak diyor. <gülüyor> Senin paşana kim diyecek, benim İslamıma laf eden paşaya bak. Bizim münafık yayıncılık anlayışımız. Ha? Bu doğru mu? O benim peygamberime dil uzatıyor. O benim Kur'an'ıma dil uzatıyor. Adam diyor ki ben diyor kesinlikle diyor onlara laf ettirmem diyor. Kardeşim ya o işi yaparsın hakkıyla ya da dinimize küfreden kafirler için kendini ateş atıp tehlike atmasın. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz size müjdeler olsun azap geliyor. Size müjdeler olsun işkence geliyor. Size müjdeler olsun onların nefreti ve kimi geliyor. Hadi kaçın bakalım. Haydi kaçın bakalım. Vallahi lazimde de kaca kurtulamayacaksınız. Kurtulamazsınız bu gidişle. Bunlar kaydediliyor. Bir gün yalan çıkarsam, bir gün basiretim kör olmuş, aldanmışım, hata etmişim dersem, hiç olmazsa bunlar da benim şahidim. Bunu tövbe istifade ederim. Böyle şey olmaz. Ancak İbrahim'in bir sözü hariç ne demişti babasına? Ey babacığım demişti, ben senin için istiğfarda bulunacağım demişti. Ancak ben senin affedilmen için de, bağışlanman için de Allah katından hiçbir şeye malik değilim. Ve onlar demişlerdir ki İbrahim, aleyhisselam ile beraber ey Rabbimiz Rabbena Alike tevekkelme biz bütün işlerimizin nasıl yapılması gerektiğinde sana yönelmişiz seni vekil tayin etmişiz yani tayin değil haşa seni vekil kabul etmişiz çünkü tayin kelimesi yanlış oluyor düzeltmekte yarar var وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَسْكِرِ Bakın duaya, Kur'an dualarının tamamı tevhid üzeredir. Celcelutiye, falaniye, fistaniye, cevşen duası gibi insanı şirke ve dalalete götüren dualar değil. İmam El-Karafi'den son okuduğum bir eserde, de قَوَاعِدُ isimli bir eserdir. El-Karafi rahmetullahi aleyh Diyor ki, Cevşen el kubra ve cevşen sagir el-Sugra isimli kitaplar tamamen aslı aslara uymayan uydurma dualardır. Batıl dualardır. Ha, insan oradaki bir dua etmekle kafir olmaz. Çünkü orada tesbihat var. İmam Cafer rahmetullahi aleyhden yapılan bir nakilde ki, onu nakleden kimseleri bizim alimlerimiz, matbul görmüyorlar. El-Cu'fi diye birisi o hadisi yani o sözü naklediyor. Onların da söylediklerine göre yani Şia'nın anlatışına göre Hazreti Ali'ye Allah tarafından öğretiliyor. Ee, Ali de evlatlarına öğretiyor ve evladı da işte devam ettiriyor. Dolayısıyla cevşen o şekilde okunup geliyor. Ancak belki oradaki muhtelif dualar insana hiçbir dini zarar vermez. Amma velakin şu kalınlıkta bir kitabın duasını okuyacaksın. Velev ki Ali'nin de olsa Muhammed'in dualarını ne yapıyorsun sen? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Recep Şaban orucunu Recebi çok tutan insanlara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ashab uyarda bulunurdu. Ramazana ne bırakıyorsunuz diye. Bir gün imamlardan birisi birisinin nafile namaz kıldığını görür. Bu imamlardan birisinin Abdurrahman ibn Mehdi olma ihtimali büyüktür. Abdurrahman İbn Mehdi hakkında İmam Malik rahmetullahi aleyhi der ki zamanının en üstün alimi idi. Kendisinden sonra benzeri dünyada kalmadı. Halbuki ben hep anlatıyorum. İmam Malik ile Abdurrahman İbn Mehdi arasında bu cübbeyi dolayıp da namazdan önce yere koyma hadisesinden dolayı üç gün onu hapsettirdiğini. Sen niye böyle yaptın da milletin namazını zedeledin diye. Ben bunu bir yere anlattım. Birisinin hoşuna gitmedi. Bu işte Ayetullah'ları, Hucatullah'ların, imamların eşiklerini, beşiklerini öpen cemaatten bir tanesi hoşuna gitmedi dedi ki, kim oluyormuş bu Abdurrahman İbni Mehdi ya? Allah Allah ben tanımıyorsam hiç meşhur değildir dedi. Özür dilerim ben onun hareketlerini taks ediyorum. Ben tanımıyorsam meşhur değildir dedi. Allah Allah dedi. Hiç duymadık şimdiye kadar ya dedi. E sen okumuyorsun ne o işi bilmiyorsun dedi. E sosyoloji okuyorsun, psikoloji bilmiyorum, pedagoji falan falan ikoloji, filan neyse işte okuyorsun. Ne anlarsın ki sen? Ha niye biliyor musunuz? Ehri Sünnetten aldığı için nefret ettiğini bu şekilde izhar edecek. Ha diyor artık tar. Dedim şimdi tarihin sen Abdurrahman ibn Mehdi kimdir? Bir müddet sonra diyor, tanır diyor Ben tanıdıktan sonra artık o meşhur olmuştur diyor. İstihzaya bak. Pınar yayınlarında bundan iki cumartesi önce olmuştu bu tartışmalar <gülüyor> şu işe bakın dolayısıyla adam bugün tutuyor boynuna asıyor <gülüyor> eski bir parlamenter de hapishanedeyken boynuna asmış herhalde ondan medet umuyor <gülüyor> o zaman İbrahim aleyhisselam da bir cevşen taksaydı veya Yusuf aleyhisselam da dedesinden babasından kalma bir cevşen yapamaz mıydı taksaydı boynuna tamam beni korur deseydi bu ne şirk? He? Bu ne şirk? Ama duaya bakın. Duada ne diyor peygamberler ve ona tabi olanlar? Rabbena. Bitti. Sensin diyor Rabbimiz. Başka Rab yok. Yardım ancak ondan gelir. rızıkı ancak o verir. Rızkı ancak o keser. Onun için Rabbena. O Rabbimiz. Yok ki bizim hayatımıza yön veren Allah'ın izninden başka bir şey. Hepsi onun izniyle. رَبَّنَا alayike تَوَقْقَلْنَا Sana tevekkül ettik. Adam bir çıkıyor, şeyhine bir tevekkül ediyor. Kesinlikle kalbine zerre kadar şüphe gelmiyor. Asla. Şeytan senin kalbini öldürdü de onun için kalbine şüphe gelmiyor. Senin de kalbini unutmayın zannediyorsun. Kalbin ölü. Ölü hissetmiyorsun onun için. O da diyor ki kalp artık ona göre ne alemde ne hayal kuruyorsun kalbi için ve ileyke enebna ve ileykel nasir bir tevekkül Allah'tan gayrısına tevekkül ediniz zira o zaman insan kafir olur Allah'tan ümit de kesilmez ümit kesenler kafirlerdir Kur'an öyle söylüyor değil mi? وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ illa al الْقَوْمُ kafir. Allah'ın ümidi, nusretinden, rahmetinden kim ümidini keser? Kafirler ümitlerini kestikleri için iman etmiyorlar. Yok diyorlar orası. Laiklik, demokrasi, sosyalizm diyorlar. Ümitleri yok, bitmiş, kesilmiş. Onun için iman etmiyorlar ahirete. Ahiret onlar için yoktur. Niçin yok? ümitlerini kesmişler. Onlar her şeyi hemen istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve ileyke enebna Ve ileyke enebna ne demek? Kalpten sana yöneldik. Yani kalp öyle teslim olmuş ki Allah'a bu insanların kalpleri <gülüyor> işin merkezinden teslimiyeti Allah'a veriyorlar. İşin merkezde kal. Takva <tıklı> ha una ha ha peygamberimiz öyle işaret ediyor. Takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır. Kalpte öyle bir organ vardır ki parça vücutta. Vücutta öyle bir parça vardır ki o salah bulduğu zaman bütün bedende salah bulur. O kalp değil mi diyor? O salah bulduğu zaman bütün beden salah bulur. وَإِذَا فَسَدَ الْقَلْبُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ Kalbi fasit olmuşsa bir insanın fesada uğramışsa onun bedeni tamamen harap olmuş fesada uğramıştır. Pekala kalp nasıl fesada uğramaz? Ela, bızikri Allahı tatmayın Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olmaz. Allah'ın zikri Kur'an cevşen değil. Bir cevşen bit, atı çıktı. İstismarcı, sömürücü ağalar, babalar milyarları götürüyorlar cennetten bir köşe olan Kapris otelde yaşıyor. Eğleniyorlar, eğleniyorlar. Cevşen satarak gelmişler hanımlar. 45 tane cevşen istiyoruz diyorlar. Yahya yok mu burada? Ya Yahya, kudül kitabı bıquma. 45 tane cevşen istiyorlar. Nereye göndereceksiniz? Kıbrıs'a göndereceğiz diyor bana bakıyorsunuz. Hep Firavun'un cariyeleri gibi. Allı pullı şeyler. <gülüyor> ya ne diyeceksiniz bunu diyorum siz. İşte falandır, fişmekandır, kem kim tabi. Ne için alıyorlar? Bereket olsun efendim. Yani rızık ve nimet bulaştırılmış. Allah Allah. Cevşene bak ya minnacık Rab. <gülüyor> Kainatın Rabbine karşı meydan okuyacak. Onun elinde rızık koparacak da insanlara rızık verecek. Şu akideye bakın. Şu dine bakın. Hey, o zaman Yusuf, Yakup Aleyhisselam'la gömleği her gün kafasına gözünde gezdirseydi. Vay benim oğlumun gömleği gözüme açtın. <gülüyor> ne mübareksin. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber. Hiçbir eşya vesile edinilmez. Kim eşyayı vesile edinirse kafir olur. Duada ve ibadette diyorum. Amelde değil, dünya işlerinde değil şeyler vesile edinilir mi? İbadet olan şey, salah olan şey, takva olan şey, kelamullah gibi, Resulullah'ın sünneti gibi, Resulullah ittiba gibi şeyler, mana ifade eden şeyler, onlarla Allah'a tevessül edilir. Demek ki inabe neymiş? Ve yehdi ileyhi Men yunib. Kendisine kimi hidayet ettirip götürür? Kalpten inabe eden. Bunlara göre inabene Şeyh'ten el almandır. Allah Allah. Yani naib tayin etme olayı var ya, oradan hareket ederek el alma, işte ne bileyim tövbe alma falan filan gibi şeyler. Tövbe de parayla alınıyor yani haberiniz olsun. <gülüyor> Ve ilek el dönüş sanadır. Bu ne demektir? Yani Rabimiz rızkımızı feren sensin, kulluk ve ibadet ancak sana tahsis edilir, sonunda dönüş sanadır. Rabbana la tajalna fitne teni lla zinakafar u aghfir lana rabbana. Inna ka anta alazizul Ey Rabimiz bizi kafir olanlar için bir fitne aracı kılma. Bu ne demek? Okur musunuz orayı bir? Rabbimiz bizi imkar edenler için deneme konusu kılma. Hı. Hı hı. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz yigane galip ve hikmet sahibi ancak Sensin. Hı. Evet. Şimdi <gülüyor> Burada bizi kafirlerin fitnesi kılmadan maksat yani ya Rabbi bizi kafirlerin de içinde, bulun, içinde bulunduğu fitnelerle imtihan etme. Fitneten lillēvīne kafaru. Şimdi. <gülüyor> Kur'an'da diyor ki biz bazınızı bazınız için fitne kıldık. Nedir bazısını bazısını Allahu Teala'nın fitne kılması? Ben İsrail için söylüyor peygamberler ve Ben İsrail için. Biz size peygamberlerimizi gönderdik. Sizi Allah'a davet etsin artık. Sizin kurtuluşunuz için. Ama siz onu aranızda ayrılık fitne gibi gördünüz. <gülüyor> Anlaşıldı mı? Siz öyle gördünüz. Aslında siz de fitneydiniz. Peygamberlerimiz de sizinle imtihan ediyorduk. Anlamındadır. <gülüyor> Dolayısıyla Allahu Teala burada kafirler için bizim belki zaafımızdan ötürü, belki güçsüz oluşumuzdan ötürü azaba düşer olmamamız, zulüm görmememiz için bizi kafirlerin elinde bırakmaması ve onların Fitnelerine bulaşmamamız içindir bu dua. Asıl anlamı bu. Yoksa bizim kafirleri baştan çıkarmak için fitne olmamızın anlamı diye bir şey yok. Bu anlamda da değil zaten ayeti kerime. <gülüyor> Bizi bağışla, bizim için günahlarımızı bağışla, sen gerçekten aziz ve hakim olan Allah'sın. Tekrar Allah diyor ki sizin için onlarda güzel uyulacak örnek tabi olunması gereken bir şey var. Nedir o Usre-i Hasene? Nübüvvet. Nübüvvet iki kişi için Kur'an'da Usre-i Hasene kullanılır. Bir İbrahim aleyhisselam ve arkadaşları ona iman eden insanlar için bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Azra suresinde. Begala, kimin için var? Bu örneklik, eğer bir insan ve bir topluluk Allah'ı arzu ediyor, ahiret gününü diliyor ise peygamberleri önder alıyor. Birileri Allah'ı gerçekten arzu etmiyor ve ahiret gününü de gerçekten arzu etmiyorsa bunun ispatı ve delili peygamberlere uymamasıdır. Bu kadar net ve basit. velen yetvel bakın kim sırt çevirirse <gülüyor> neden sırt çevirirse peygamberleri ve onlarla beraber olanları <gülüyor> peki la İbrahim'le beraber olanlar kimdi Lut Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam İshak aleyhisselam. Sonra onlardan gelenler. Tamam. Peki, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olanlar kimdi? <gülüyor> İbrahim'le beraber olanlarda bizim için güzel bir örneklik var da, Muhammed'le beraber olanlarda için bizim için güzel örnek yokmuş. Var mı böyle bir ayet ki Muhammed'in ashabı örnek alınmaz? Örnek alınamayacağını, dairicimiz Allah bize bir ışık işaret verseydi veremez miydi olsaydı? Vermeyecek miydi? Tevhid dinini içerisine şirk mi allah Teala bulaştırmamıza izin verecekti? Çünkü onlar peygamber ve kendisiyle beraber olanlar. Ayette öyle diyor. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> مَعَهُ Ashab da peygamberle beraber olanlar değil miydi? وَمَنْ <gülüyor> يَتَوَلَّ Kim bundan yüz çevirirse Fe inellahu el-gani'ul hamid. Allah gerçekten hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övülmüş olan kendisine ham denilmesi olandır. İşte bizler İbrahim Aleyhisselam'a ve Yakup Aleyhisselam'a Allah'ın verdiği nimeti tamamlamasına baktığımız zaman Yusuf Suresi'nde Yakup'a verilen nimetin nasıl tamamlandığını görürüz. Bakara suresinde, İbrahim suresinde, <gülüyor> Mümtehine'de de buna benzer <gülüyor> En'am suresinde, Taha suresinde, Meryem suresinde ne yaparız? İbrahim Aleyhisselam'a da verilmiş olan nimetleri görürüz. İşte Allahu Teala o nebileri o nimetlerle yükseltti. O da nübüvvet nimetiydi. Ve bu nimetin aynısını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Ve ona da nimetini tamamladı. Bu iktimen nimetine ve aleve seleni verdi. Ve ona da nimetini tamamladı. Bu iktimen nimetine ve aleve seleni verdi. Ve ona da nimetini tamamladı. Bu iktimen nimetine ve aleve Ve Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarının hepsini bağışlamak için. E ona da nimet vermiş. Onunla beraber olanlara nasıl nimet vermiş? رضي الله عنهم ورادوا anhu, رضي الله anhum ورادوا anhu, رضي الله عنهم ورادوا anhu. Kur'an bu ayetlere dolu taşmakta. Allah onlardan razı oldu, onlar Allah'tan razı oldular. Allah onlardan razı, al onlar Allah'tan razı Allah onlardan razı oldu onlar Allah'tan razı oldular adam diyor ki sen diyor sahabe diye diye bizi bu hale getirdiniz diyor eski Umut Radyosu yöneticilerinden birisi açıkça söylüyorum millet ki bunu entellik görmüyorlar affedersiniz yani akademisyenlik olmuyor falan yani modern bir şey olmuyor tenkit eleştiri tarzı olmuyormuş isim veriyormuşuz cisim veriyormuşuz da bilmiyorum ne sen o ayetle oynuyorsun soytarı. Peygamberi sünnetiyle hal ediyorsun ahmak. Allah'a şükret elimde kılıç yok. Ömer'in elinde kılıç vardı. Ama Allah bize kılıç verirse gerekse kılıçla terbiye ederiz onları. Evet. Bunlardan korkup tanacağız. Niye? Sahabe diye diye bu hale gelmişiz biz. Evet, 58 Meryem Suresi. <gülüyor> evet. Allah anlatıyor işte. Vekur fil Kitabı İsmail, Kitapta İsmail zikret Aİ Nebi. kana sadık al vâdi ve kana Rasul O gerçekten vaadinde çok sadık olan ve Nebi olan bir rasuldü Kim? İsmail. İsmail'e demek ki kitap verilmiş. Babasının kitapları İsmail e Aleyhisselam'a vermiş. Ve <gülüyor> kana rasulen nebiyen hem Rasul hem de nebi idi. Ve kana yakmuru ehlehu bis salati ve zekati ve kana inda rabbihim mardiy o ehline, evlatlarına, çoluk ve çocuğuna, yönetimi altında bulunan insanlara ne diyordu? <gülüyor> namazı, zekatı emrediyordu. Emrediyordu, dikkat et. Ve kâne yeğbur. Biz artık rica ediyoruz. Ne olursun, kıl da işte, bak namazın faziletleri bu kadardır. İşte insan namaz kılarsa spor yapmış olur. İşte bedeni şöyle olur, işte şu kemikleri şöyle, efendim, ee, kireçleme bağlamaz, parmaklarını böyle hareket ettirirse, dizleri böyle olur işte, işte Müslüman olan namaz kılanların ensesinde hiç kireçleme yokmuş da, omuzlarda bu hastalıklar oluyormuş, işte belinde bilmiyorum ne olmuyormuş da, falandır işte Fizbeken Yani adamı razı etmek için olmadık şeylere giriyoruz. Kandırmak için insanları namaz kılsınlar diye. La ilahe illallah. Daha faydalı bir spor yok mu ya? Herade vardır değil mi bu spor gibi görünürsen namaz. Spor gibi görüyorlar. <gülüyor> Naim Hoca Efendi'ye soruyor. Yekta Ger Bey. Hocam diyor günde ne kadar spor yapıyorsunuz? 47 kez diyor spor yapıyorum diyor. Böyle eğiliyorum, şöyle kalkıyorum, böyle selam veriyorum. Kafam butar. Günde şu kadar saat çeviriyorum, bu kadar sola çeviriyorum, bu kadar eğiliyorum. Hep spor yapıyorum diyor Sayın Başkanım. Ama bakın soytarlara ya Allah'ın diniyle nasıl Allah'ın diniyle nasıl alay ediyorlar. <gülüyor> evet. Ve zkur fi'l kitabi İdris. Kitapta İdris'ten de bahset. Onu da zikret kitabımızda. İnne kana siddiqan nebiyya. Birisi sadikal wa Birisi siddik ve nebi, çok doğru sözlü ve nebi. Özelliğine bakın peygamberin. Warafahu mekene Ali ya onu çok yüce bir mekana kaldırdık, yükselttik. Onun da miracı var diyor bazı müfessirler bundan ötürü. Ula ike işte şimdi geldik üzerinde duracağımız ayete. Ula ike ladinen amalallahu alehim min alnabiyine min zuriyat adama. وَمِنْ مَنْ حَمَلَّ مَعَ نُوْحٍ وَمِنْ ve İsrail'e وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاَجْتَبَيْنَا İşte onlar var ya İbrahim, İsmail zikrettiğine bilir. Allah'ın, Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye koyduklarımızın İbrahim'in zürriyetinden ve İsmail'in ve kendilerine hidayet verip kendilerini kendimiz için seçtiğimiz kimselerin zürriyetinden olup kendilerine Allah'ın nimet verdiği nebilerdir. Secde ayeti var okumayayım çünkü orası ayetimizin dışında yani ayetin son parçası olarak kalıyor asıl önemli olan pasajda idi. Allah bakın ta Adem Aleyhisselam'dan Nuhla beraber olanlar İbrahim, İsrail yani Yakub Aleyhisselam. Onlardan seçtiğimiz nebilerdir ve onlara biz nimetimizi verdik diyor Allah Teala. Şimdi onlara nimet veren Allah onları ümmetine vermez mi? Vejtebeyna ve hidayna Onları hidayet erdirdik, erdirdik ve Onları kendimiz için seçtik. Evet, saat işareti yapman kardeşim, ben dersimi bitirdim. Subhane Rabbika Rabbil azze Amma yazifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Var mı bundan sana söyleyecek? Şey?